şimdi yine zikir ehline sorun isimli kitabımızdan 96. sayfa şimdi bu soruyu seçmemin sebebi şu güncel itikadi meselelerde güncel itikadi meselelerde iyi dikkat edin güncel dedik niye güncel dedik Dün akşamki oturumda da konuştuk. Mekke'nin güncel itikadı ile Medine'nin güncel itikadı farklıydı. Mekke'de Müslüman'ın la ilahe diye bir kişinin la ilahe illallah diyerek lat menat uzayı terk etmesi güncel itikattı. Medine'deki bin kere la ilahe illallah dese de haham ve rahiplerini reddetmeden ve ayrıca Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamber kabul etmeden Müslüman olamazdı. Güncel itikad ne oldu? Değişti. Ha, şimdi bunu bildik değil mi? Bunu bildik. Güncel itikadi meselelerde muasır alimlerin iyi dinleyin. Muasır alimlerin fetva ile fetvalarıyla amel edebilmeniz için onların illetlerini çok iyi bilmeniz lazım. Neyi bilmeniz lazım? İlletlerini. Bir alim kendi yaşadığı beldede bir şeye küfür diyorsa güncel itikadi meselede bir şeye küfür diyorsa tamam mı onun illetini bilmeniz lazım sebebini niçin küfür dedin sen bunun niçin niye küfür dedin buna bunu bilmeniz lazım bunu bilmeden o buna küfür dedi ben de buna küfür diyorum diyemezsiniz Kur'an'ı istihza etmek dalga geçmek ve Kur'an'ı çöpe atmak pisliğe atmak güncel itikat meselesi midir değildir çünkü Allah'ın şiarlarıyla İstihza etmek küfürdür. Bu konuda fetva veren alimin fetvasının illetine bakmanıza gerek yok. Ama mesele güncel itikadi bir mesele ise adı üstünde güncel topluma göre, bölgeye göre zaman ve mekana göre değişen bir e, itikadi meseledir. Okul, çocuğu okula göndermek, askerlik, adı askerlik de işte başka bir şekilde de olabilir. Hocam hadislerde bu 46 kişi her şeyi biliyor. Mekkisi okulları da bunun küfür olmadığını söylüyor. Arabistan'da. Evet. O şey alıyorlar, fetva alıyorlar, Türkiye'ye uyguluyorlar. İşte o kitabı ben tercüme ettim. İ'dadü'l-kâdetü'l-fawâi'idü'l-kâdetü'l-havâi'i'i'dadü'l-kâdetü'l-fawâris bi-hecr-i fesâd-il-medâris kitabın ismi. Tamam mı? Hatta kitabı iktisar da ben kendim tercüme ettim, iktisar da ettim. Yani ee, bambaşka iki vakayı kıyaslıyorlar. Oy meselesinde cehalet meselesi hep böyle. Sonuçta problem şurada ilmi metinleri anlama kapasiteleri olmayan insanların istedikleri bir fetvayı alıp bununla bu böyle olmaz. Bak burada bu çok net olacak. Net görünecek bu meselede. Tamam mı? Bundan önceki meselede uzun olduğu için geçtim. Ee, cumartesi günkü derste göreceğiz. Hatta o sorunun cevabını biz bir hoca kardeşle okuyorduk ne cevap verecek dedim caizdir diyecek abi dedim mekruhtur değil dedim haramdır diyecek çünkü soru Irak'la ilgili soru Irak'la ilgili tamam mı Irak'ta yeni kurulmuş bir hükümet var o hükümetin inşası kesin haram diyecek dedim daha bir soruyu okumamıştık yani çıktı aldık internetten bir hoca kardeşle okuyoruz bize göre de mekruh olan haram olmayan bir amel soru bu o haca kardeşi dedim ki ne cevap verecek dedim mekruh diyecek abi bu belli de değil, değil dedim Irak'la ilgili olduğu için şey verecek haram diyecek dedim dediğimiz gibi de haram dedi yani cumartesi günü onu göreceğiz öğretmenlik yapmanın hükmünü o konuyu göreceğiz tamam mı ha güncel itikadi meseleleri muasır ulemadan okuyorsanız cümleyi başa alıyorum muasır alimleri okuyorsanız ve mesele güncel itikadi meseleyse bir şeye şirk diyorsa illetine bakacaksınız. Küfür diyorsa illetine bakacaksınız. Şirk ve küfür değil diyorsa illetine bakacaksınız. Bir şey mazeret diyorsa illetine bakacaksınız. Neye bakacaksınız? İllet, sebep. O sebep el mu yeduru ma'a Bu Bunu ezberleyeceksiniz. El hukmu yeduru ma'a illetihi. O illet varsa o hüküm burada da geçerlidir. Abdülkadir bin Abdullah Mısır'da verdiği bir fetvanın illeti varsa o fetva Türkiye'de de geçerlidir. Ebu Muhammed'in Allah subhanehu ve teala onları hakka isabet ettirsin. Özellikle cihat-ı konusunda hakka isabet ettirsin diyoruz biz. Allah bizi de hakka isabet ettirsin. Bir özür eğer bir şey özür görüyorsa. Ey Ebu Muhammed'in sen bunun niçin özür görüyorsun? İlletin nedir diye soracaksın. Aynı illet günümüzde de varsa. Yaşadığın Türkiye'de de, Almanya'da da, Azerbaycan'da da aynı illet varsa. Ne yapacaksın? O, sen o hükmü kullanabilirsin. Ama illet değilse o hükmü alıp burada kullanamazsın. Bunu ortaya koyma adına ee, biz soruya cevap vereceğiz. İttuaiye hizmetlerine görev almak caiz midir değil midir? Bugüne kadar Türkiye'de bize hiç böyle bir soru gelmedi. Niye gelmedi? İttuaiyeci mi? Vardır mutlaka. Hocam bu işinden düşünüyor. Evet. Evet. Bak, Türkiye'de itfaaye, itfaaye hizmetleri devlet mi yoksa belediyenin tekelinde mi? Özellikle. Belediye tamamen. Tamam ya, yani, tamamen belediyede. Yani bizzat devletin değil. İtfaiyeci benim bildiğim kadarıyla belediyenin işçisi. Neyin işçisi? Belediyenin işçisi. Bizzat yani tahutun değil, tahutun Ha fark var mı? Çok fark yok. Ama bundan dolayı çok soru gelmedi. Şimdi bakın Soru itiboi hizmetlerinde görev alma hükmü nedir? Soruya cevap veren Ebû Muhammed el Diyor ki bilindiği üzere bir şeyin hükmü o şeye ait vakanın aslı ile alakalıdır. Ha bak bu çok önemli bir cümle. Bir konuda hüküm verecekseniz o meseleye ait vakanın aslını bileceksiniz. O meseleye ait vakanın yani mesela banka kredisiyle ev çekmek ev almak caiz midir değil midir kardeş sen hangi bankadan bahsediyorsun faizle çalışan bir banka mı yoksa başka bir banka mı bak vakayı bileceksin ona göre fetva vereceksin hocam bizim oradaki kasapların kestiğini yemek caiz mi değil mi sizin oradaki kasaplar müslüman mı mürtet mi kafir mi yahudi mi Hristiyan mı besmele çekiyor mu çekmiyor mu Puta kesiyor mu kesmiyor mu bu vakayı bilmeden orada cevap veremez. Orada ne yapamazsın? Cevap veremezsin. Önce vakayı bileceksin. Ha. Birçok insan bu tip görevleri kendi memleketlerinin durumlarına göre farklı şekilde vasıflandırıyor. Ha. Bu veya buna benzer görevler, bu veya buna benzer görevler birçok ülkede farklı farz arz ediyor bizim bu soruyu okumaktaki amacımız idduaya hizmetlerine görev almanın hükmü değildi. Asıl fetva verirken daha doğrusu asıl alimlerden faydalanırken nasıl faydalanacağız? Bak bizzat kendileri söylüyorlar. Bizim söylediğimiz her şeyi anında alıp uygulamayın diyor. Vakıanıza uygunsa tamam. Vakıada farklı arz ediyorsa ben iddua hizmetlerinde çalışmak caizdir derim. Ama senin vakıana uymadığı için sen bununla amel edemezsin. Yani Ebu Muhammed'in Mahdisi ne diyor? Okul meselesinde, oy meselesinde, cehalet meselesinde ne meselesi olursa olsun. Bizim verdiğimiz fetvaları biz vakamıza göre veriyoruz. Siz kendi vakanıza göre illetleri tespit ederek ne yapacaksınız? Değerlendireceksiniz demek istiyor. Kimileri bu tip görevlerin kendi memleketlerinde resmi hükümet ile bir bağlantısının olmadığını, bilakis böylesi hizmetlerin... Bazı şirketlere özel firmalara tevdi edildiğini söyler. Demek ki bazı ülkelerde itfaiye, özel şirket, itfaiye yani yangın söndürme sektörü özel şirketler yoluyla ne yapayım mı? Ne yapılmış? Yapılmış evet. Bazı memleketlerde ise böylesi görevler, beşeri kanunları koruyan, beşeri kanunların sahiplerini veli edinen kolluk kuvvetlerinin, askeriyenin, emniyetin bölümüdür. Direkt onunla ilişkilidir. Yani yangın söndürme işini yapan bizzat kimmiş? polisler trafikte olduğu gibi veya asker askeriye bir birim varmış itfaiye birimi o birim yangın söndürüyor o birim ne yapıyor yangın söndürüyor işte bazen öyle bazen böyle bundan dolayı şöyle demek daha doğru olur. sizin beldenizde böyle bir görev mahiyet itibariyle sadece yangınların söndürülmesinden can kurtarmaktan musibet ve sıkıntılı anlarda insanlara yardım etmekten ibaret ise bu haram değildir görev esnasında kullandığınız araç ve gereçler hükümet tarafından ya da özel şirketler tarafından sağlansa da durum değişmez mahiyeti itibariyle böyle bir görevde çalışmak yukarıda dediğimiz gibi sadece yangını söndürmekten can kurtarmaktan insanlara yardımcı olmaktan ibaret ise bu haliyle onu haram kılan başka bir durum olmadığı sürece caizdir bak burası önemli <gülüyor> onu haram kılan başka bir durum olmadığı sürece. Onu haram kılan başka bir durum olmadığı sürece. Bir bayan yazıyor mesela hocam diyor ben şöyle şöyle bir görev yapıyorum. Tamam Böyle böyle bir görev yapıyorum diyor. İşte şartlarını sayıyor. Oldukça makul. Erkeklerle iç içe değil. Sadece bayanlarla iç içe. İşte ee, İslami tesettüre uygun davranabiliyor. Tağut'un onu koruyan, ona hizmet eden bir biriminde değil. Tamam mı? Biz diyoruz caizdir. O caizdir yani. Ya da caizdir demiyorum. Bu haramdır, küfür değildir. Haram değildir. Ama zalimlerin gölgesinde olması itibarıyla biz bunu mekruh kabul ediyoruz diyoruz. E, bilmediğin yerden başka bir şey çıkıyor. Onu küfre götürebilecek bir madde çıkabiliyor. Tamam mı? ya da o işi harama sevk edecek madde çıkabiliyor bundan dolayı ne şart koymuş sen bana soru sorarken ben itfai hizmeti yapmakla taakutun hizmetçisi miyim değil miyim o açıdan sordun eğer taakuta hizmet ediyorsa taakutu destekliyorsa yani bir askeri kurum içerisinde sen kafir olursun bu görev terket ama sadece yangın söndürmeyse işiniz bu itfai arabasını aletleri nereden aldığın önemli değil bu haram değildir. Bu ne değildir? Haram değildir ama başka bir haram kılacak şey yoksa. Haram kılacak başka bir sebep yoksa. Burası önemli. Anlaşıldı değil mi? Ancak alınan bu görev bulunduğunuz beldede mahiyeti itibariyle hükümetlerin kolluk kuvvetleri mesabesinde ise bunun hükmü tağutların yardımcıları ve destekleri mesabesinde olan kurum ve kuruluşlarda çalışma hükmüyle aynıdır yani askerlik sistemindeyse ise askerliğe hükmün aynıdır. Konuya dair daha detaylı eserlerimize bakabilirsiniz. Şimdi şöyle şey yapalım. Soru aynı soru olsun. Cevabı biraz değiştirelim. Soru ihtuai hizmetlerinde çalışmak caizdir. Şey, caiz de değil mi? Soru bu olsa. Bu soruyu kime sordular? Ebu el Maktisiyye. Kendisi nerede yaşıyor? Ürdün'de yaşıyor. Ürdün'de İttuay hizmetlerini özel bir şirket yapıyor. Ebu Muhammed el de buna dayanarak ne dedi? İttuaya hizmetlerinde çalışmak caizdir dedi. Doğru mu? Doğru. Sen bu fethvoya aldın. Cezayir'de İttuaya hizmetleri yapan askeri birim. Askeri bu işi yapıyor. Orada görev aldın. Oldu mu? Kendine delil olarak da bak. Ebu Muhammed el-Maktisi böyle demiş diyorsun. Olur mu? Olmaz. İşte günümüzde Özellikle tekfir ahkamı konusunda en çok istismar edilen, adama söylemediği zorla söylettirilen, tamam mı? Alimlerden bir tanesi Ebu Muhammed'in maksidir. Sadece, e min fit tekfir. Tekfirde Aşırı'tan Sakındırma isimli kitabında sadece iki tane cümle vardır. İki tane cümle. <gülüyor> Üç değil bak. İki cümleyi almışlar, buna abanmışlar, herkesi Müslüman kabul etmişlerdir. Bu cümleyi alanlara aynı şeyhin üç kitabın ismini saydı beceremez. Yani saymayı beceremez. Arka arka üç kitabını. Bir millet İbrahim oku bakalım bir. Bir Sen Demokrasi Bir Dindir oku bakalım bir. Bir İmta'un Nazar oku. İşte bir Keşfü Şübahatil Mücadilin oku. Onlara iş bakmaz. Bir Keşfü Nikab An Şeriatil Kab oku bakalım bir. Neler neler söylüyor. İşte okula gideni tekfir etmiyor. Tamam mı? Anlattığı okullarda eleştirdiği meseleler ne biliyor musun? Hani zil çalıyor ya, zil müzikli çalıyor ya, bundan dolayı haram diyor. Yani bizim hiç, biz daha hiç o kısma gelmedik bile. Tamam mı? Bak. öğretmenler kapalı orada. bayan öğretmenler kapalı, işte erkek öğretmenler ha sakalsız öğretmen de eğitim almaktan dolayı haram diyor. <gülüyor> biz yani o kitabı çok kalın bir kitaptı, üçte bir düşürdük biz kitabı. Çünkü hep kuvvetten, ürdünden örnekler veriyor. Dediğim gibi yani Türkiye'de hiç gündem olmayacak. Tamam. Kapalı öğretmen hafif makyaj yapıyor diye haram diyor. O öğretmenden o çocuğun eğitim almazsa haramdır diyor. Ama bizimkinlerde fetvalıyor ya kendisine. Çocuğu okula gönderecek. Çocuğun ateşin içine atacak. Çocuğunun cayır cayır yanmasına vesile olacak. Küfrün, şirkin, fıstın, fücün içinde bırakacak o çocuğu. Kendisine de fetvalıyor ya ne diyor? İşte Ebu Muhammed'in Maktis'i okula göndermeyi tekfir etmiyor. Tamam mı? Bunu bir tane cemaat yani mürce şeklinde, hoca da demeyelim, cemaat liderlerinden bir tanesi. Tekfir ediyor musun sen bana onu söyle diyor. Yahu dedim ben o ter, cümleyi tercüme etmedim. Edebimden dolayı ben tercüme etmedim. Kız çocuğunu okula gönderene şöyle şöyle şöyle diyor. Dedim ben burada söylemeyeyim o kelimeyi. Tamam mı? Kadın satana derler ya Türkçe'de o kelimeyi kullanıyor. Dedim bunu kullanıyor işte kızını. Yani bir cemaatin lider konumundaki kişi kızını okula gönderiyor. Tamam mı? Bana da kendisini savunuyor. Göndersin gönder. Bana ne işte Nereye gönderse Kız senin kızım. Benim kızım değil ki. Bana da kendisini savunuyor ve diyor ki işte Ebu Muhammed kitabına tekfir ediyor mu? Etmiyor. Etmiyor dedim sen. Tamam tekfir etmiyor. Ne derse kabul ediyorsun mu? Aynen böyle söylüyor dedim. Ve vallahi dinen öyle söylüyor. Ben o oraya o şekilde değil. işte haysiyetsizdir diye mi ne tercüme etmiştim. Şu an hatırlamıyorum da 2006'da mı 2007'de mi ne tercüme etmişti böyle tercüme ettim. Sonuçta kardeşler aman amacınız hakka isabet etmekse temiz bir fıtrat yeter size. Biraz önce söylediğimiz gibi. Tamam mı? Şu okullara çocuk göndermemenin gerekliliği, göndermenin ne kadar büyük bir yoldan çıkma olduğunu temiz bir akıl görür. Fark eder yani ama insanın kalbi pislik doluysa, aklı çalışmıyorsa, gözü görmüyorsa, Teala ondan hidayet mekanizmaları aldıysa o hakkı hiçbir şekilde göremez. Tamam mı? Velhamdülillah Rabbül Alemin.